Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dost doğru olanlar var ya onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki korkmayın üzülmeyin size dünyadayken vaat edilmekte olan cennetle sevinin.